aleyküm alaykum merhametullahi ve barakatuhu radyallahu ve ayan kum muameinin Muhlisin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, elziz nabrak kulub al muameinin, bi anwar la ilahe illallah. Ve zeyna kulub al aşkîn bi la ilahe illallah. Fsubhan elziz la ilahe illallah, dha cennet. La ilahe illallahu el melekul hakkil mübiyyin, Muhammedun Resulullahu sadikul vaadul emin. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ve ezbacihi ve etba'ih ve hulefaihi r-raşidin, el-murşidin, el ve müzarail kamiline fi ahdih. Hususen minhum ala'l-imam-ı halifeti Resulillahi ala'l-tahkik, ve ve ve Yüce İmam'ın, Hümam'ın, Âmîn'ın, Kamîn'ın, Kâdaîn'ın, Râzîn'ın, Yüce Balaîn'ın, Sabîn'ın, Şemsenin, Kamerîn, Minîn'ın, Gelab İmam'ın, İmam Üsteyn'in, Muzûm'u, Şehid'i kerbela ve ameihi Mükerrameyn, Muğzameyn, Rhamzatıb Abbas ve Ala Sâyl Al Sabb ve Al Ansar, قال الله فِي كِتَابِ الْكِرِيمِ فَاَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّ Efendiler, bu kelime-i tayyibe, yani la ilahe illallah, kelime-i tayyibesi ismi azamdır ve bir nimeti muazzamdır. Ve dört kitabın manası bu kelimenin içerisinde bir Yani Tevrat, İncir, Zebur ve suhuf sayfeler ve Kur'an-ı Mevid. Dört ki de bu manası bu kelime-i tayibenin içerisindedir ki kelime-i tayibe müminlerin iman alameti, müminlerin kalbinin nuru, göğünnün sururu, aşıkların kalplerinin ziyneti ve cennetin miftahı hadis-i şerifle beraber Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Miftahı cennet, La ilahe illallah buyurmuşlar. Cennetin kapısı, kapısının anahtarı, Miftahı, La ilahe illallah'dır. Bu kelimeyi demeyen kişi, cennete vasıl olmaz Ne cennete efale, ne cennete sıfata, ne cennete zata vasıl olur. İlle bu kelimeyi i tayyive. İşte, Yusuf'un dört kitabın manası. Bunun da manasının, Cenab-ı Hak cümlesinin manasını, bu dört kitabın Yusuf'un manasını sure Fatiha'ya cim etmiş. Yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Sebel Mesani, Ümmül Kitab, birçok isimleri var. Her gün namaz kılan müminler günde sünneti, farzı, vacib olarak 40 Allahü subhanahu ve teala Hazretlerine, Allah'ın kendi lisanıyla kendine hamd ederler. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyerek bu Suri-i Yani suri Fatiha'yı okuyan... Yüz 4 dört kitabı okumuş gibidir. La ilahe illallah den cümle kitapları tilav etmiş gibidir. Yalnız cennetin kapısının miftahı değildir. Cennet sekizdir. Cehennem yedidir. Çünkü Cenab-ı Hak buyurmuşlar ki sabakat rahmeti ala gadavî Benim rahmetim gadavum geçti. Cemali celallim fevkindedir. Affı sever, keremi sever. Rahmandır, rahimdir, latiftir. Samettir ve Allah'a iltija eden kişiyi Allah kapısından boş çevirmez. Cömerttir, cû sahibidir. Görmüyor musun kainatı bir sofra ikermiş ortaya? Kainat sofrasını. Bu sofradan herkes istifade ediyor. Allah'a inanan da inanmayan da, kâfir eden mi, de, da bu sofradan istifade etmekte. Ama ahiret aleminde böyle olmayacak. Bu sofra dürülecek. Ancak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 Yine Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve sellem diyor ki ben kim ahur la ilaha illallah dahil cennet. Bir adamın sözü la ilaha illallah oldu mu? Adam cennete dahil olur. Yine Hazreti Allah Celle Celaluhu Davut peygambere ya Davut sana mizanımı göstereyim mi dedi. Davut da bu tevkif ni'meti ilahi olarak kabul ederek göster ya Rabbim dedi. Fakat Hz. Davut görünce bunu tabii beşer insan peygamberler insan cinsinden, insanların en enfesi, en güzelleri. Hele bu husus resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu cümle peygamberlerin seyyidi ve efendisi Mirat-ı Hak Habibi Hüda Efendimiz Hazretleri dedi ya Rabbi bu mizan neyle dolar? Hangi amali salihayla? Bir kimsenin ömrü 10.000 bin sene olsa yaptığı hayır hasenat bu mizanın sağ kefesini doldurmaz. On bin sene ömrü olur. Çünkü bu bir kefesine yedi kat semayi ve yedi kat ardı koysalar, alacak durumda. Tacibet'i peygamber sordu. Allah ona selam etsin, Allah'ın selamı üzerinde olsun. Hatta Teala şu cevap verdi. Ya Davud, bir kere aşk ile, ihlas ile tevhid edildi mi, yani La ilahe illallah dedi mi, o mizanın gözünü o doldurur dedi. Cenab-ı Hakk'ın leveti kaddesi <Gülüyor> Ve bir kelime, hayatın o önce bir kere söyleyen, ve ile ikrar kalbiyle tasdik eden cehennemde müebbet kalmaz. Allah. Cennete dahil olur. Ama burada düşünecek olacak büyük incelikler vardır. Bir adam 80 sene namaz kılar, son nefeste bir kere la ilahe illallah demek içindir o. 80 sene tesbih eder, son nefeste bir kere Allah demek içindir. İnsanla ıslınmazsan, Allah'la ünsiyet peydah etmezsen, Allah'ı bilmezsen, Allah'a imandan mürat hakkı tanımaktır. Marifetullah'tır yani. Hakkı tanımaktan mürat, Allah'ı sevmektir. Bu da her kula müyesser olmaz. kulu sevmeyince, yani baki, fani sevmeyince, fani nasıl bakiyi sevebilir? İbadet ve zikrullah ve Hak Teala'nın emirlerine riayet, dehilerinden içtinaf, yasaklarından kaçınarak, Resulullah'ın yoluna uydurmakta Habibi Muhammed'in yoluna, hakkın muhabbet ve sevdasını ve muhabbetini ve aşkını üzerine çekersin. Ve Hak Teala seni sevecektir. Hazreti Muhammed'in yolundan gitmeyince de muhabbetullah'tan eser bekleme. Çünkü gene Kur'an-ı Kerim'inde buna iki hutbelerimizde söylemiştik. Şöyle ilah etti. قُلْ اِنْ كُنْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِ يُحْوِيكُمُ Söyle kullarıma, Habibim, Mahbubum, Ey Ekremel Rusul, Nebilerin en kelimi olan Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem. Söyle kullarıma, eğer beni seviyorlarsa sana tabi olsunlar ki onlara ben seveyim. Sana tabi olmayanı sevmem. Hatta hatta artan daha semaya kadar yani seriyeden den süreyaya kadar ibadet ve taatı olsa içinde muhabbeti Muhammed bulunmasa Allah o ibadeti gün kıyamette yapanın başına ur. Belki imanla sev olabilir. Lisanımızı tevhid ile süsleyeceğiz. Zira Tevhiden kişi Allah da zikreder. Gene Kur'an'ın yerine haber veriyoruz. فَزْكُرُونِي اَزْكُرُكُمْ Allah diyor güzelleri Celal-u Hazretleri yani yerin günün sahibi bilinen bilinmeyen alemlerin maliki beni zikredin ki ben sizi zikredeyim. Allah. Yani zahirle ile mezkür bir olurlar. Zikir sofrasında. Hakla en olmak isteyenler zikrullah sofrasına gelsinler. İstiğfar ile zikredersen Mahfet ile olursun. Hakkın cemaline talip olarak zikredersen, cemal sana ihsan olunur. Hakka sen yürüyerek gidersen, Hakk sana koşarak gelecektir. Hiç bunu unutma. Fakat Hakkı'yı tanımaktan gayet Hakkı bilmektir. Hakkın celalini ve cemalini ve esmasını ve efalini ve sıfatlarını bilmek lazımdır. Ve bu alemde bunu görmelidir. Bu arada görmeyenler, ahiret aleminini görmeyeceklerdir. Çünkü onlar ama sayılırlar. Baş gözü amadir, değil, kalp gözü amadır. Ancak hakkı gören hak gözdür. Hak kelamı da hak kulak işidir. Hakkı seven de hak özdür. Bir racat ettiler, bir fakir vaktiyle ile böyle yap, yahu bilirsin eğer. Meşihata o devirde, Osmanlı devrinde, kendisinin bir mürşid olduğunu söyledi, ihtiyar bir adam. Fakir kendisi bir vakıftan beri kalmış, metruk bir tekkiye kendisini bir somaya tayin ettiler. Dediler orasının bu düzeltir falan işte bahçesinin muahçesini yapar, yamar. Onun bir talebesi var, dilimizin var yanında ikisi gittiler oraya ve günden güne oradaki bunlar o harap olan zikrullah mahalli günden güne mamur oldu. Hangi hanede zikrullah olursa o hane mamur olur. Hangi hanede zikrullah yoktur o hane harap olur.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 O zevki sana o verecektir. Allah'ı sevmekten daha zevkli bir şey yoktur. Allah'ı gönül bir saray, ebedi saraydır. bina ilahidir. Allahsız gönül, binayı şeytandır. Onun Kabe mesafesinde olan kalbine şeytan oturulmuştur. Ama insanlık münasebe hemen tövbe ederse, Allah tövbelere müstecap eder. Malum İsa'nız bunu evvel de söylemiştim sizlere. Diyor cenab Hak Musa peygambere, ya Musa diyor bir gün Tuğur'da. Firavun'un halakından sonra. Allah öyle rahimdir ve rahmandır Allah. Diyor ki ya Musa, Firavun diyor 80 küsur sene ene rabbikümül Ala dedi diyor. Yani ben sizin Rabbi Ala'nızın dedi halka. Kendisini ilah takdim etti. ilah olarak takdim etti. 80 küsur sene. Ene rabbikümül âlâ dedi. Bir kere Subhan rabbiyel âlâ deseydi affederdim diyor Cenab-ı Allah. Hiç ümidini kesme. Denizlerin katresi kadar Güneşin hüzmesi kadar, kainatın zerresine kadar günahın olsa Allah'tan ümidini kesme. Sakın ha Cenab-ı Hakk'a hüsnü zanet. O affedicidir. O latiftir, o cemildir, o sahibül cemaldir. Onun yolundan yürü, onu sev. Severek yürü o Kulun benim beni nasıl zannederse öyle bulacaktır diyor. Öyleyse Allah'ı hüsnü zanet. Haneni mamur et zikrullah ile. Bir defa mümine layık olan biliyorsunuz ki İslam dini Allah dinidir. Allah ininde de en yüce din, din olarak Allah'ın ila birçok dinler gelmiş geçmiş, onlar olmuşlardır. Allah ininde din olarak İslam dini vardır. Estaizu billah inneddine indallahi l-İslam. Ben din olarak onu tanıyorum diyor, ondan razı oldum diyor Cenab-ı Ondan bu dinden razı oldum diyor. Sen bak ne kadar kutlu ve mutlu bir kişisin ki, Allah'ın dininde bulunuyorsun ve onun sevgilisine itibar etmişsin. Sevgili Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Haneni mamur et zikrullah ile. Bedenini mamur et. İslam dini beşe yüzüne bina kıldı biliyorsun bunu. Böyle akılla, mantıkla falan, bazı bazı düşünerek böyle felsefeyle falan işler. Allah'ın namazının ihtiyacı varmış. Allah'ın namaza ihtiyaç, bir şey ihtiyacı yok. Bütün kainat kafir olsa melekler dahi ne varsa görünen görünmeyen, Allah'a bir zarar iliştiremezler. Bütün kainat mümin olsa, hepsi abi, zahit kişiler olsalar, Allah'a zerre kadar faydaları yoktur. Her yapan kendine yapar. O kadar. Namaz, müminin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sevgili ümmetlerinin miracıdır. Bunu sakın terk etme. Efendim sofuların namazı var, bizim niyazımız var, bunlar bunlar şeytanın verdiği vesveselerdir. Senin önderin Resul-i Ekrem'dir. Allah! Bak gör, işte hulefâ-i o dördü yaşayan esâb-i ve ona tabi olan tabiîn, Hayrut u tabiîn, febey tabi cümle evliyaullah, bütün kütüpler mutüpler, hiçbirisi namaz terk etmemişler. Ki bunlar, kimi gavuhsu azam olmuş, kimi siyebil alebeyn olmuş, o makamlara yükselmişler de... Bir gün namazlarını terk etmemişler. Niçin namazını terk ediyorsun? Neden? Niçin? Bu demler geçecek, bir daha eline gelmeyecektir. Güneş gurup edecek. Hep böyle geç kalmayacaksın, hiç kalmayacaksın. Hayatta kalmayacaksın yani. Bir gün gelecek, namaz kılmak istesen de kadir olamayacaksın. Cemaate gitmek isten gidemeyeceksin, yüreğe çünkü. O günler geliyor. İbadetten sakın ha dönme geliştiğine. Memur ol, amir ol, yalnız ibadetini ihlasıyla yap. Devletine ihanet etme. Eshab-ı bekletme. Namazı kendi hırsızlığına alet etme. Orucunu tut ve öyle oruç tut ki hak sana gizlediği nimetini sana ihsan etsin. Zekatını ver. Malım yok, vücudum var, vücudun zekatını ver. Gözünün zekatını ver. İbret ile kainata bak. Lisanının zekatını ver. İnsanları hakka, hayra, güzelliğe çağır. Ayağının zekatını ver. İyi meclislere git. Kütlerin yanına sokulma. Hangisi kötü efendi? Hangi bilmiyoruz biz? Kim ne olduğu belli olmaz. <gülüyor> Doğrudur ama kim ki Kur'an'a uyuyordur o adam iyi adamdır. Hz. Muhammed'e uyuyor <gülüyor> o adam iyi adamdır. Sıbkatullah ile boyanmıştır o adam iyi adamdır. Allah bayasıyla boyanmış yani. Bitti. Apaşkar gün gibi ortada. Haram da belli helal da belli. Ha, irşada kadirsen, yoldan çıkmışların kolunu tutup yola getirmek için aralarına gidebilirsin, müsaade ederiz. Ama eğer zayıf, nefse maliksen, seni kötü yola götüreceğini takır uğramaz sen sakın Sakın ha git bu taraflara doğru. Biz gelelim, hikayemizi bakıp geçmesin. Hane mamur olur zikrullah ile. Arasında zikrullah ile hane mamur olmuş. Derkülavu manası La ilahe illallah, ismi azam La ilahe illallah, nimeti muazzam La ilahe illallah. Müminin necatı la ilahe illallah. Allah'ın sevgili ismi la ilahe illallah. Zikirlerin eftali la ilahe illallah. Cennetin miftahı la ilahe illallah. Kimin ahir kelamı la ilahe illallah? Dehalel Cennet, cennete dahil oldu. Hatta bir tane daha var. Aklıma geldi şimdi, Bismillahirrahmanirrahim. Bu da hadisi kutsi. Resul-i Ekrem Allah'tan naklediyor. Allah buyuruyor ki, La ilahe illallah hısni. İyi dinle. La ilahe illallah hısni. Ve men de hala hısni emine min azabi. Sadakallahu razim. La illallah benim kalemdir diyor. Dünya ve ahirette. Kim benim kaleme ihtica ederse azabımdan kurtulur diyor Cenab-ı Hak. Kimse ona bir şey alamaz. La ilahe illallah. İsmail'i bıçak kesmedi. La ilahe illallah'tan dolayı. Nuh'u Azap boğmadı, dalgalar la ilahe illallah'tan dolayı. İbrahim'i ateş yakmadı, la ilahe illallah'tan dolayı. lisan la ilahe illallah ile süsle, gönlünü onunla tezihin Günden güne büyüdü. Vakıflar, birçok insanlar oraya giriyorlardı falan Büyüklerin hasedini çekti, hasedini çekti. Aman haset çok kötü bir şeydir efendiler, hasetten Allah'a sığınınız. Allah da öyle diyor, ''Hasidin hasedinden bana sığının, Rabbül Farak'a sığının.'' diyor Cenab-ı Hak. Hasid hasetlendi mi, her türlü fenalığı, her türlü denaati irtikâf eder. Nuh aleyhisselam da şeytan, iblis konuşmuşlar gemide. Uzayacak ama söylemeden geçemeyeceğiz. Bu felaket niye insanlarının başına geldi diye sormuş iblis, Hz. Nuh aleyhisselama gemisinde. O da oraya iltica etti. ''Efendi, bir gün kafirlerin ölmesi lazımdı, niçin şeytan burada boğulmadı?'' dersen eğer, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın bir zelle saderi oldu ki bize ibret ola. Gemiye giren merkep bir türlü içeri giremiyordu. Hz. Nuh gir ya Melun deyince iblis içeri girdi. Lisanına sahip ol. Lisan tohumdur. Onu gösteriyor. Sen burada ne arıyorsun dedi Nuh Aleyhisselam. Dedi ki ya Nuh sen dedi bana emrettin ben içeri girdim dedi. Ya Melun dedim. Melun benim isimdir dedi. içeri girdim ben dedi. Öyle, emrettin sen. Emreden harç bir yapalım dedi. Lisanına sahip ol. Dokuz boğum var buradan, dudaklanın dişle var, irade de var. İki et var, insanı âlâ-i illiğine götürür. İki et var, insanı esferi safirine götürür. Birisi lisandan birisi bacak arasındaki et. Cehenneme götürür adamı. Sahip olmazsa. Sahip olursan alay illiğine yüceltir seni, yükseltir. Milyonlarca insanı haraba sürükleyen lisandır. Beyandır. Silahtan daha şiddetlidir. Silahın yarası geçer. Lisan yarısı geçmez. Neyse geçelim biz. Üzerine durmayalım. Fazla vakit daraldı. Hasetlerini çekti. Diyor ki Hz. Aleyhisselam Allah'a inanmadılar ve asi oldular. Allah da onları helak etti. Ben eti yok. Bunun baş tarafı var. Ben Adem'e haset etmeseydim, milletin başına bu vela gelmezdi dedi. Evet, ben Adem'e ne yaptım? Haset ettim. Bu vela milletin başına musibet bir oldu. Her şeyin başı hasettedir. Haset etmişler. Demişler ki bu adam buraya kimse yoktu. Geldi şimdi orası mahvabı da atışı filan. Biz bunu çağıralım atsak olmaz. Zor bir imtihana tabit olalım kendisini Bu imtihana veremeyecek. İmtihana veremeyeyim dedi. Bunu buradan ne yaparız? Def ederiz. Başka birini işimizden birini tay ederiz demişler. İyi dinle. Tevhid meselesi. Çağırmışlar. Gelmiş Hazret demişler ki efendi vaktiyle seni gönderdiğimiz yer seni gönderdiğimiz yer vaktiyle tenha bir yerdi. Oraya sen Efendim söyleyeyim seni gönderdik oraya fakat şimdi çoğaldı halk. E sen bakalım oturuyorsun sana kaç soru soracağız bakalım senin ilmin nedir ki? Halkı delerde götürme demişler. Peki sorun nedir diye soracaksınız. Demişler ki müminlerin ilk şeyi nedir? İlk kelamı La ilahe illallah. Efendim de tekrar ediyorum çocuklarınıza evvela La İlahe İllallah'ı talim ediniz. Çocuk konuşmaya başladığımı La İlahe İllallah'ı talim edeceksin. Muhammed Resulullah. Tevhiddir. Bu tevhidin manası ne demektir? La ilahe. Bunu bize söyle demişler. Demiş ki bunu ben bildiğim gibi söyleyeyim, sizin bildiğiniz gibi söyleyeyim demiş. Hazreti. Can demişler, senin bildiğin gibi benim gibi olur mu? Sen kendi bildiğin gibi söyle demişler. Benim bildiğimi söyleyeceksen yalnız olmaz demiş. Benim bir ihvanım var dışarıda. Onu çağırayım buraya beraber okuyup söyleyelim demiş. Yok, sizin dediğiniz sizin, senin gibi söyleyeceksen eğer bunu söyleyebilirim demiş. Yok demişler, sen bildiğin gibi söyle demiş. Çağırmış. Tilmi talebesini yani gelmişler. Bak bizim tevhid istiyorlar demiş. Nefi's-savat yapacağız demiş. La ilahe yok olmuşlar ikisi birden. İllallah'ta var oluyorlar. Kim ki hakta yok olursa hakkın cemarinde bâki olur. La ilahe illallah seni hakla beraber bâki kılacaktır. Vallahi yedü ilâdaris selam ve ihtime enşâ vel asvatı Her gün sabahları kalktığınız vakitte zikullahın zamanı yoktur. Şunu söyleyeyim size bazı şeyler. Mesela namazın vakti vardır. Namazların vakit giderdir. İnne's salate kanet al-mü'mine kitab mevkuuta. Abdest lazım. Mesela. Zikrullah'ta abdest lazım değildir. Ama abdest almak müminin şanındandır. Hakkı ismini için temiz olman lazım. İçin dışın temiz olması lazım. Her günün sabahleyin içine çıkarken kimseye göstermeden Allah'a kendi alanda elin yerde gönlün yerde olacak. Sırını belli etme. Yolda yürürken tevhidini yap. Evinde vaktin varsa tevhidini yap. Cenaba bakı zikreyle. Faziletini yakında göreceksin. Yakında faziletini göreceksin. Sakın ihmal etme. Şeytan seni kandırmasın. Ha o gün abdest sokağa çıkmışım falan. Gene yolda yap. Gidem Bırakma yani. Zikrılaha için abdestin lüzum yoktur namaz abdestinden. Namaz için abdest almak lazım. Mümin olan abdesti gezmez. Mümin silahlı olması lazım daima. İbadette hemen hazır olacak ibadette mümin. Elhamdülillah, hem de kamerine ve salatu ve selamu ala seyyidine Muhammed'in ve ala alim Muhammed'in mesrahi ve sellim taazizme alı Nabi ve tekrime alı fakamız Şan Şafii, falazet e Jel min kai ile muhterem Ameera, inna Allah ve malaiketahulü sallulun alı Nabiyya ve lizin Amele sallu alih ve sidi mu tisti ma. Labbek, Allahumma sallallahu Muhammed abdik ve Nabi k ve Habib k ve Rasul k Nabiir ve Ala Ali ve Sahib ve sallim. Allahumma sallallahu Muhammed abdik ve Nabi k ve Habib k ve Rasul k Nabiir ve Ala Ali ve Sahib ve sallim. Allahumma salli ala ve sellem. Allahumma sallallahu aleyhi ve sellem. Allahumma sallallahu aleyhi ve sellem. Allahumma ve sellem. Allahumma sallallahu aleyhi ve sellem. Allahumma ve sellem. ve sellem. Allahumma sallallahu aleyhi ve Allahumma sallallahu aleyhi ve sellem. Allahumma sallallahu aleyhi ve sellem. Allahumma sallallahu aleyhi ve sellem. Allahumma sallallahu aleyhi ve sellem. Allahumma Allahummen sülmen nasarad din mahzulmen hazarad muslimin. Allahummen sülmen cüyüşel muslimine ve asakilel muvahhidin. Ektubu sahate ve selamete ve alafete ve alafiyete aleyne. Ve alal hucaaci ve alguzate ve almusafirne ve almukimine ve alhazine ve algayibin. Fii berike vahike ve cebike Muhammedin ya alemin. Amin. Allah mensur hükümetel cumhuriyet Türkiye el muvaffakun bil umurul hayriye. Amin. Bi hürmeti seyyidil mürselim. Bağufa alna ve kufur lana ve arhamna ente mevlana fensuruna ala, ala kavmi el kafiri. Amin. Ente mevlana fensuruna ala kavmi el zalimi. Amin. Ente mevlana fensuruna ala kavmi -al el cebbari. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina ve ala cümil enbiya'yı vel mürselim ve alim velhamdülillahi rabbil alemin. -al İbadallah. Yevme la yanfa umarim vela benun illa men etallaha bi kalbin Allah'ızı kulları, ve Allah yâlem,